Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Saydeğer dinleyenler, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 57. babı olan Kanat ve tok gözülük üzerine konuyla ilgili ayetler yüzünde yaşayan ne kadar canlı varsa hepsinin rızkını veren Allah'tır. Küçücük bir serçenin yaşadığı yuvayı, minicik bir sineğin sığındığı deliği bilen ve ihtiyaç duydukları her şeyi onlara sağlayan odur. Canlıları yedirip içiren, aldıkları besinleri kimyasal işlemlerden geçirerek vitamin ve proteinlere dönüştüren, Ondan hücreler, dokular, kan vesaire yaratan O'dur. Ayrıca O, her canlının yerleşip kaldığı ve emanet durduğu yeri bilir. Onların nerede barındığını, nereden gelip nereye gittiğini, nerede hareket edip nerede durduğunu bilir. Sizin hayat yolculuğunuzu babanızın belinden anne rahmine, rahimden dünyaya, dünyadan kabre, Kabirden mahşere, mahşerden cennet veya cehenneme varıncaya kadar geçirdiğiniz ve geçireceğiniz aşamalar bilir. İşte bunlar varlık yasaların belirlendiği ap açık bir kitapta kayıtlıdır. Hud suresi ayet 6. Bir diğer ayet Bakara 273. ayette Rabbimiz buyuruyor. Zekat ve yardım paraları öncelikle Allah yolunda düşmana karşı nöbet bekleyen yahut ilim tahsil eden yani kendisini İslam yolunda hizmete adamış bu yüzden de darlığa düşen ve geçimini kazanmak amacıyla yeryüzünde gezip dolaşacak gücü olmayan yoksullara verilmelidir. Yardıma hiç ihtiyaçları yokmuş gibi sadaka istemekten çekindikleri için işin üç yüzünü bilmeyenler onları zengin zannederler. Onları yüzlerine ve kıyafetlerine dikkatlice bakınca simalarından tanırsın. Çünkü insanlara el açıp dilenmezler. İşte böyle muhtaç insanlara her ne iyilik yaparsanız Allah hepsini bilmektedir. Dolayısıyla mükafatını da tam olarak verecektir. Furkan Suresi Ayet 67 Onlar Allah yolunda bir harcama yaptıklarında ne kendilerini ve ailelerini muhtaç duruma düşürecek şekilde her şeylerini harcayıp savurganca davranırlar ne de mala mülke aşırı bir tutkuyla bağlanıp cimrilik ederler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Zariya suresi ayet 56 ve 57 Rabbimiz buyuruyor. Ben cinleri ve insanları başka bir gaye için değil ancak beni Rab ve ilah olarak tanımaları ve yalnızca bana kulluk ve itaat etmeleri için yarattım. Bu kulluğun yararı bana değil bizzat kendilerine olacaktır. Öyle ya ben diğer sözde ilahların kendilerine tapanlardan istediği gibi onlardan ne bir rızık istiyorum ne de beni beslemelerini. Bunu ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Evet sayıdeğer dinleyenler. Dünyaya aşırı bir tutkuyla bağlanan insan ne kadar zengin olursa olsun sahip olduklarıyla asla yetinmez. Kazanç hırsıyla başkalarının hakkını çiğnemekten çekilmez. Böyle birinin zenginliğinin ne kendisine ne de topluma yararı vardır. Kanaatkar ve tok gözlü insan ise Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini bilir, toplumla ve kendi iç dünyasıyla barışıktır. Zenginlik onu şımartıp azgınlaştırmaz, fakirlikte isyana sürüklemez. Daha fazla kazanmak ve üretmek için çaba gösterse bile asla haksızlığa, zulme tevessül etmez. Başkalarının kazancına göz dikmez, haset etmez. Sahip olduğu nimetleri gerektiğinde başkalarıyla paylaşmaktan çekinmez. İnsana huzur ve mutluluk verecek olan gerçek zenginlik işte budur. Abdullah bin Amr bin el As radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızkı bulunan ve Allah'ın verdiklerine kanaat eden kimse gerçekten kurtulmuştur. Hakim bin Hizam radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan Kendisine gelen zekat mallarından istedim verdi. Bir daha istedim yine verdi. Tekrar istedim tekrar verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey hakim şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Kim onu ihtirasa kapılmadan tok gözlülükle alırsa o malda kendisine bereket verilir. Kim de onu aşk gözlülükle alırsa o malda bir bereket olmaz. Böyle biri yiyip de bir türlü doymayan aç gözlü kimse gibidir. Şunu hiçbir zaman unutma ki veren el alan elden daima daha hayırlıdır. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü seni hak diniyle gönderen Allah'a yemin ederim ki yaşadığım sürece senden sonra hiç kimseden bir şey kabul etmeyeceğim dedim. Hakim gerçekten de o günden sonra hiç kimseden bir şey almadı. Hatta Hazreti Ebubekir Bekir halife iken ganimet mallarının pay vermek için hakimi çağırdı. Fakat hakim ondan hiçbir şey kabul etmedi. Daha sonra Hazreti Ömer halife olduğu zaman kendisine bir şeyler vermek için çağırdı. Hakim ondan da bir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer ey Müslümanlar siz şahit olun ki ben hakime şu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı payı veriyorum fakat o almak istemiyor dedi. Böylece hakim peygamber Aleyhisselam vefatından sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey kabul etmedi. Ebu Bürdede'den rivayet edildiğine göre Ebu Musa el-Aş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam ile birlikte bir savaşa çıkmıştık. Son derece kısıtlı imkanlara sahiptik. Öyle ki Altı kişi bir deveye nöbetleşe biniyorduk. Sıcak kumlar üzerinde yürümekten ayaklarımızın altı delinmişti. Benim de ayaklarım delinmiş ve tırnaklarım düşmüştü. Ayakkabılarımız parçalandığından ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Bu yüzden o savaşa Zaturrika Yamallar Savaşı denilmişti. Ebu Bürde diyor ki Ebu Musa bunları söyledikten sonra yaptığına pişman olarak bunları ne diye anlatıyorum ki dedi. Sanırım Allah yolunda yaptığı bir iyiliği ifşa etmeyi doğru bulmamıştı. Amr bin Taglib radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselatu vesselama bir takım ganimet malları veya esirler getirilmişti. O da bunları kimine verip kimine vermemek suretiyle Müslümanlar arasında dağıtmıştı. Pay vermediği kişilerin söylediklerini haber alınca konuşma yapmak üzere cemaati topladı ve Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Bakın Allah'a yemin ederim ki ben bilinçli olarak kimilerine bu mallardan veriyor, kimilerine vermiyorum. Aslında mal vermediğim kimseler Bence verdiklerimden daha sevgilidirler. Fakat bazı kimselerin kalbinde dünya malına karşı zaaf ve düşkünlük gördüğüm için kendilerine dünyalıktan veririm. Bazı kimseler de Allah'ın kalplerinde yarattığı kanaat ve tok gözlülüğe güvenerek bir şey vermem. Amr bin Talip de bunlardan biridir. Evet. Amr bin Talib der ki vallahi peygamber aleyhisselamın benimle ilgili söylediği bu sözünü dünyanın en kıymetli mallarına değişme. Hakim bin Hizam radiyallahu antan peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Yani yardım eden güçlü ve zengin mümin, yardım edilen zayıf ve fakir müminden daha faziletli, daha üstündür. Senden yardım etmeye, sen yardım etmeye, geçimin üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanları el avuç açmaktan kaçınarak iffetli davranırsa, Allah onu saygıdeğer kılar. Kim kanaatkar davranır, açgözlülükten uzak durursa, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Evet saygıdeğer dinleyenler, Muaviye bin Ebu Süfyan radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Benden dünya malı istemekte ısrar etmeyin. Allah'a yemin ederim ki Sizden biri benden bir şey ister ve razı olmadığım halde benden bir şey alırsa verdiğim malın asla bereketini görmez. Ebu Abdurrahman Af bin Malik el Şecai radiyallahu anh şöyle diyor. Biz bir gün 7, 8 veya 9 kişi Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaydık. Bize Allah'ın elçisine bir adet etmez misiniz buyurdu. Oysa daha az önce emirlerine bağlı kalacağımıza dair söz vererek ona biat etmiştik. Bu yüzden ey Allah'ın Resulü sana az önce biat ettik ya dedik. O yine Allah'ın elçisine bir kez daha biat etmez misiniz buyurdu. O zaman biz de biat için ellerimizi uzatarak ey Allah'ın Resulü. Biz sana bağlı kalacağımıza dair söz vererek biat etmiştik. Şimdi hangi konuda biat edeceğiz dedik. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, beş vakit namazı aksatmadan kılacağınıza, Allah'ın bütün emirlerine itaat edeceğinize ve burada dikkatimizi çekmek üzere sesini alçaltarak kimseden bir şey istemeyeceğinize dair biat edeceksiniz buyurdu. Af bin Malik diyor ki Allah'a yemin ederim Peygamber'e biat eden o insanlardan öylelerini gördüm ki bineğinin üzerindeyken kamçısı yere düşerdi de kimseden onu kendisine vermesini istemezdi. Bineğinden iner ve kamçısını yerden kendisi alırdı. Evet sayıdeğer dinleyenler Abdullah bin Ömer radıyallahu Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İhtiyacı olmadığı halde yüzsüzlük edip dilencilik yapan ve bu işi meslek haline getiren kişi böyle yüzsüzlük yaptığı için mahşer günü suratında bir parça et bile olmaksızın Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir gün minber üzerinde hutbe verir iken sadaka vermenin ve başkalarına el açmayıp onurlu davranmanın faziletinden bahsederek şöyle buyurmuştur üstteki el alttaki elden hayırlıdır üstteki el sadaka veren alttaki el ise o sadakayı alan eldir öyleyse sen alan el değil veren el ol Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Malını çoğaltmak için dilenen kişi gerçekte kendini cehennemde yakacak ateş koru dileniyor demektir. Artık kendisi bilir. İster az mala kanaat etsin, ister cehenneme girme pahasına malı çoğaltsın. Semura bin Cündüb radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanın dilenmesi kendi yüzünü tırmalayıp yaralaması demektir başkalarına el açıp dilenen insan, kimlik ve kişiliğinin zedelenmesine, izzet ve şerefinde kara lekelerin meydana gelmesine sebep olur. Ancak yöneticilerden hakkını istemek ya da zaruret sebebiyle dilenmek böyle değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim muhtaç duruma düşer de, Halini Allah'a arz etmek yerine insanlara açarsa ihtiyacı giderilmez. Fakat ihtiyacını Allah'a arz eden kişiye Allah hiç ummadığı yerden kapılar açarak er geç rızkını verir ve onu sıkıntıdan kurtarır. Sevban radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam, kim bana hiç kimseden bir şey dilenmeyeceğine söz verir ki ben de ona cenneti garanti edeyim diye sordu. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Bu hadisi Sevban'dan rivayet eden Ravi diyor ki Sevban ömrünün sonuna kadar verdiği söze bağlı kaldı. Hangi durumda olursa olsun hiç kimseden bir şey istemezdi. Hatta bineğinin üzerindeyken kamçısı elinden düşse kimseden yardım istemez. ...inip onu kendisi alırdı. Ebu Bişir... ...Kabisa bin El-Muharik... ...radiyallahu anh şöyle diyor. Üstlendiğim bir kefalet borcu yüzünden... ...Peygamber aleyhisselama gelip... ...kendisinden bir şeyler istemiştim. Bana biraz bekle de... ...zekat malları gelsin... ...ondan sana borcunu yetecek kadar... ...verilmesini emrederiz dedi. Sonra şöyle buyurdu. Ey kabisa şu üç kişiden başkasına dilenmek helal olmaz. Birine kefil olup borç altına giren kişi ki borcunu ödeyinceye kadar dilenmesi helaldir. Fakat borcu biter bitmez dilenmekten vazgeçmelidir. Bütün mal varlığını yok eden büyük bir felakete uğramış kişinin ihtiyacını giderinceye kadar dilenmesi helaldir. Kendisini tanıyanlardan aklı başında üç kişinin bu adam fakir düştü diyecekleri kadar yoksulluğa düçar olan kişinin geçimini temin edecek kadar dilenmesi helaldir. Ey kabisa! Bunların dışında dilenmek haramdır. Dilenen kişi haram yemiş olur. Evet saygıdeğer dinleyenler en çok hadis rivayet eden sahabilerden Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisiyle programımızı noktalayacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kapı kapı dolaşarak bir iki lokma veya bir iki hurmayla savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul kendisine yetecek malı bulunmayan fakat muhtaç olduğu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve hiç kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir. İşte Böyle fakirleri arayıp bulmalı, asıl onlara yardım etmelisiniz. Yoksa kapı kapı dolaşan dilencilere vereceğiniz birkaç kuruşla fakir fukaraya karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiş olmazsınız. Evet sayı değer dinleyenler, Riyaz-ı Salih'in hadis sohbetimiz bugün burada kalıyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.